İki yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamazsın. Hı hı. Yani o işi yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamazsın. Bu bu varsa sen o iş için yaratılması buna Arapçada mahul <gülüyor> ile sebebi onun sebebiyle yaratıldığın şey. <gülüyor> Abraham Maslow insan olmanın psikolojisinde diyor ki kendini gerçekleştiren yani zekanın <gülüyor> ve kendini gerçekleştirmenin belirtilerinden bir tanesi seçenekleri fark etmek.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 Yani küçük boydan başlamış işte 34, 35, 36, 37 her ayak numarasına göre patik var. Niye örüyor? Gelene gidene veriyor. Ben de iki tane onun ördüğü patik var. Sonra devamlı yün alamıyorlar. Arkadan onun ördüklerini söküp tekrar veriyorlar. olarak <gülüyor> yani. Şimdi insan üretebilir. Seçeneklere bakın siz. Kapalı yerlere odaklanmayın. Bazı kapılar kapanır.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 karakter kuvveti olarak daha kuvvetli bir şekilde dünyaya başladı. Ben ona sayı doğrusu üzerinde artı 10'da başladı diyelim. Tamam sayı doğrusunu düşünün. Bir taraf eksi sonsuz, size göre farklı bir taraf artı sonsuz, artı 10'da başladı hayata. Bunun üzerine de biraz bir şeyler ekledi aile, görgü, işte eğitim vesaire geldi artı 20'ye. Şimdi siz ona bakıyorsunuz, ne diyorsunuz hepimiz?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 Beygam'ımızın baş düşmanı amcasını yapmadığını bırakmadı son nefese kadar. Tevbet yida ebiyle hep diye sure indi yani. ve dua eden. Allah Teala ben dua ediyor orada. Ebu Leheb'e. Bu kadar azgın düşman efendimiz diyor ki Ebu Leheb'in pazartesi günleri azabı hafifletilecek. Cehennemde. Niye? Çünkü efendimiz pazartesi günü olmuş